over... ...come on! Evet, Gezi Özel programında... ...tekrar birlikteyiz... Evet. ...ve... ...ben Deniz Ömer Madra... ...Can Tombil ve Özdal Akdeniz... ...devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba tekrar. Evet, bugün... ...dün de sözünü ettiğimiz gibi... ...böyle oldukça ilginç mülakatlar röportajlar çıkmaya başladı gezi direnişiyle ile ilgili bugün de bir anette yapılmış bir, bir var. söyleşi bir söyleşi var Atlas Sibel Arslan tarafından gerçekleştirilmiş onunla ilgili ...haberlerimizi sadece bu, bu mülakatı vererek tamamlayalım diyoruz. Bu mülakat Yusuf Can Yıldırım'da yapılmış. Dört ayrı örgüte 22 yıllık hayatında e, üye olmakta suçlanan... ...iki yıl bir ay ceza alan Yıldırım'la yapılmış olan bir söyleyişi bu. E, gezi direnişi sırasında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla alakalı konuşmuş Abbas Sibel Arslan. Evet yani dört ayrı terör örgütüne üye olmak nasıl bir işse o, o gerekçeyle yargılanıyor. Ankara Üniversitesi'nden, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden, İktisat Bölümünden öğrenci ve karar açıklandı. 16 Temmuz'da mahkeme 2 yıl 1 aylık hapis cezası veriyor. Evet Yıldırım Park'ta otururken silahlı eylem planlamaktan gözaltına alınmış. 23 Ocak 2011'de tutuklanmıştı. Bundan bahsediliyor. Ve 11 ay e, bir Sincan Birnoğlu F-Tip'i cezaevinde tutuklu kalmış Yusufcan. Yani bir seneye yakın yatmış zaten. E, ta 2011 Ocağı'nda bundan 2 iki sene, 2,5 iki sene önce tutuklanmış. Gene bir park var orada Park'ta yalnız silahlı eylem <gülüyor> Planlamaktan. planlama suçu varmış. Evet. Yani suçlaması. Sonra e, 16 Aralık 2011'de e, 11 ay e, hapis e, yattıktan sonra 16 Aralık 2011'de e, tahliye edilmiş. Tutuklu iki üniversite öğrencisiyle beraber. O iki üniversite öğrencisi beraat etmiş. Ama aynı suçlamalarla yargılanan Yusufcan Can, e, beraat etmemiş. İşte sözünü ettiğimiz gibi iki yıl bir aylık bir hapis cezasına çarptırılmış. Evet, Neden? Hakkın, hakkında evinde bulunan kitap, dergi ve gazeteler gerekçe gösterilerek bir ceza verilmiş. E, diğer üniversite öğrencilerinin evlerinde kitap, dergi ve gazete yok muymuş? Orası bilinmiyor. Bilinmiyor. O, o bilgiyi bilmiyoruz. Sonra gezi direnişi sırasında bir kez daha gözaltına alınmış ve bir kez daha tutuklanmış. İki 18, hafta sonra. He. 18 Haziran sabahında Ankara'da evinde yap, evine yapılan baskınla tutuk gözaltına alınmış. Ve iki hafta tutuklu kalmış Yusuf Can. Ve e, bir anete de anlatmış gezi direnişi döneminde suçlamaların ve sorgunun gerekçelerini. Evet. Şimdi yargıtaya gidecek bu karar diyor. Evimde buldukları kitap ve dergilerde yasal olmayan... Yasak bir yayın yok. Yasak yayın da ne demek o da ayrı bir tartışma konusu ama peki ben savunmamı yaptım ifademi verdim ancak temiz olursa yeniden ifade vereceğim temiz duruşması. Bir yandan avukatlar itiraz ediyor bu süreçte savcının da itiraz edeceğini düşünüyorum. ...karar açıklanalı henüz bir hafta oldu... ...bu süreçte neler olacağını da bilemiyorum... ...demiş. Evet evimden çıkan dergiler... ...benim yardım ve yataklıktan ceza almama neden oluyor... ...enteresan bir yardım ve yataklık... ...biçimi değil mi diye de soruyor. Evet... ...retorik bir soru bu tabii... ...çünkü hakikaten... ...çok eski yani... ...tamamen nostalji yaşatıyor... ...kötü bir nostalji bana... ...benim yaşımdakilere... ...çünkü bunları çeşitli darbe dönemlerinde... Hatta darbe, darbe arası dönemlerde demokrasi denen dönemlerde de çeşitli e, polisiye uygulamalarda kim bilir kaç defa yaşamış birkaç kuşaktan bahsediyorum evet. evlerinde kitaplarla filan. Hikayeleri 80 kuşağında 80 sonrası kuşağı da gelmişti 6. ilininde vesaireydi falan bu hikayelerde gelmişti. Ama 18 Haziran sabahında gözaltına alınmasını da anlatırken gülüyormuş yine aynı şekilde fotoğrafında olduğu gibi Yusuf Ve Gezi direnişinde tutuklanan herkese aynı suçlamayı yapıyorlar diyor. Ellerinde yazılı olan 10 ayrı örgüt ismi var. Hakim soruyor. Örgüt üyesi misin? Hangisi? Bize bu soruyu hangi delile, neye dayanarak sorduklarını anlamaya çalışıyoruz. O zaman da bu eylemlere neden katıldın? Kimin talimatıyla? Hangi örgütün talimatıyla diye soruyorlar diyor. Ve çünkü mantık bir iyi niyetli gençler var bir de marjinal gruplar var biz onları ayırıyoruz mantığı olduğundan bahsediyor. Böylelikle insanların içinde de bir bölünme yaratmak istediklerinden bahsetmiş aynı zamanda. Ellerinde bizim eylemde çekmiş, çekilmiş fotoğraflarımızla bizim bir örgüt üyesiyle bağlantı, bağlantımız olduğunu bağını kurmaya çalışıyorlar diyor. Yani örgütle ve örgüt üyesiyle evet. bağını kurmaya çalışıyorlar diyor. 14 suçlama ayrı suçlama var diyor. Bunlardan bir tanesi de biri insanı öldürmekmiş. E, hakim şöyle demiş hakkındaki suçlamalar bunlar bunlar ne diyorsun diye sormuş. O da insan öldürmek mi? Peki kim öldü diye soruyor. E, ve e, yani sonra da inkar filan etmiyorum diyor zaten. Ben bu direnişe yaşanan sorunlara yani direnişte idim zaten diyor. Gezi direnişinde sokaklarda idim diyor. Onu inkar edecek. Dur, yani inkar etmiyorum. Ben bu direnişe yaşanan sorunlara ve gezide yaşanan devlet törörüne karşı çıkmak için katıldım. Evet bu direnişin içindeydim. Bana gösterdikleri fotoğraflar da eylemlerde çekilmiş fotoğraflar. Benim o fotoğraflara bir itirazım yok. Fakat bununla örgüt üyeliği arasında bağ kurulması nasıl bir iş onu anlamıyorum diyor. Evet şöyle devam ediyor. Eylemlere katılmadım mı? Katıldım. Tutuklanmadan önce geçirdiğim 20 gün 22 yıllık hayatımın en güzel günleriydi diyor Yusufcan. Bir araya gelince ne kadar güçlü olduğumuzu gördüm. Farklılıklarımızı bir yana koyup her biri farklı farklı sorunları olan yüz binlerce insanın sorunlarının ortak sebebine karşı birleşince neler yapabildiğimizi gördüm diyor. Tanımadığı, tanımadığı birisi, tanımadığı birisi için canla başla yardım etmeye çalışan insanlar gördüm orada diyor. 91 doğumlu birisi olarak apolitik, apolitik için... 91 doğumlu birisi olarak apolitik için. Can... Apolitik denen 90 kuşağının evet. diyor yani. Evet canla başla yardım etmeye çalışan insanlar gördüm diyor. Ve aynı şekilde de 90 kuşağının genç kuşağın, ve do... genç kuşağın neler yapabildiğini gezi eylemleri sayesinde gördüm ve bununla da gurur duydum diyor Yusuf Can. Ve herkes gibi ben de etemin vuruluşunda gördüm diyor. Evet ve unutmayacağım asla da affetmeyeceğim dedikten sonra bir de e, Sincan F tipi cezaevinde e, işte 11 ay sonra gezi direnişinde de iki hafta kalan e, Yusufcan şeyi de söylemiş mahkumlar arasındaki dayanışmayı da e, ve cezaevine getirilen mahkumlar bazen kapının açılış ve kapanışından anlaşılır ama daha çok mahkum havalandırmaya çıktığında hücrelere seslenir etrafındaki İsmim şu. ...şu hücreye yeni getirildim... ...sesimi duyan var mı diye. Ben de yeni gittiğimde havalandırmadan bağırırken... ...uzun süre bağıracağımı ve ses alamayacağımı düşünüyordum. Yan hücreden ses geldi. Bağırma duydum sesini demiş. Orada başka bir hücreden gelen o sesi duymak... Yeni gelen birisi için çok önemli çünkü oranın koşullarıyla baş edebilmek birlikteliği ve paylaşımı gerektiriyor demiş. Evet cezaevinde en çok mahkumların dışarıdaki direnişi merak ettiklerini söylemiş Yusuf Can. Ve mahkum arkadaşlarından getirdiği selamı verirken onların hücrelerde de olsa bulundukları yerlerde mücadele verdikleri mücadele verdiklerini, güçlerini en çok bu mücadeleden aldıklarını da söylemiş bir yanete verdiği mülakatta. Evet yani bu aslında söylendiği çeşitli yazılarda, gazetelerde yazıldığının aksine yani hükümete yakın e, yayın organlarında söylenen aksine çok önemli bir dayanışmanın, e, birliktelik ruhunun, empati ve sempati ve dayanışma ruhunun yükselmekte olduğu ortaklaşa yaşamın e, ve müştereklerin korunması için yapılan çok önemli bir dönüşüm hareketi olduğunu da gösteren örneklerden biri gözlerinin de içi gülüyor zaten Yusufcan Yıldırım'ın fotoğrafta. Bu Biyanet'teki röportajı mülakatı Aslan Atlas Sibel Arslan yapmıştı. Onu da size okuduk. Şimdi bu programı da tamamlamak üzere ee, Kasımpaşalı... Kasım Paşalı Zeyno tarafından bestelenmiş bir müzisyen tarafından e, ve bize de bu arada gönderilmiş direniş ile noktalıyoruz. Bu hem senfonik hem de rap'in de içinde yer aldığı ilginç bir parça. Onu dinleyerek huzurlardan ayrılalım. Yarın kaldığımız yerden devam, devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ayranıma, ormanıma, ağacıma, zihnime, imanıma Dil uzatamaz, hiçe sayamaz Gözümün içine baka, baka aldatamaz Başıma, başıma, duruşuma, hele anneme dil uzatamaz İçe sayamaz, hükmedemeyeceğini anlamaz İmanıma geri uzatamaz, hiç sayamaz Gözümün içine baka baka aldatamaz. Suyuma, ayranıma, ormanıma, ağacıma, değinime, imanıma gel uzatamaz, hiç sayamaz Gözümün içine kapaka aldatamaz Bu şumahela anneme elim uzatamaz, bile sayamaz, hükme anlamaz. Hangi şaşkın bize zincir vuracakmış, şaşarız bunu hayal edenin alnı karışlarız. Hem ağlar hem güleriz bak hala sakini, kökremiş sel gibi iz betlere çiğner başımızı. <gülüyor> Durdum Gönlüm suya maharena, ormanıma ağacıma, denime, himanıma uzanamaz, hiç sayamaz, gözüm şaba kapaka aldatamaz. Salt gibi isbentleri yine aşarız. Bıskıma, suyuma, ayranıma, ormanıma, ağacıma, dinime, imanıma Dil uzatamaz, hiçe sayamaz, gözümün içine baka baka aldatamaz Vücuduma, bebeğime, geysime, içkime, saçıma, başıma, duruşuma, hele anneme Dil uzatamaz, içe sayamaz, hükmedemeyeceğini anlamaz